Cahit Bey, Muğla'dan arıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum var. Şimdi şöyle, farz borcu olan sünnet niyetimin kılması gerekiyorsa sünneti farz olarak mı niyetlememiz gerekiyor? Bu akşam namazına dair. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar diyoruz farzların yani farz borcu olan bir kişi sünnet namaz kılabilir mi? Şimdi Hanifi mezhebinin daha hadise şudur. Yani bir kişinin kaza namazı varken namazın evvelinde ve ahirinde olan yani öğle namazının ilk sünneti, son sünneti, sabah namazının sünneti, işte ikindinin sünneti, akşamın son sünneti, yasının evveli, ahiri vesaire bu sünnetler Bunlara biz revatip sünnetler diyoruz. E, i̇kindinin sünnetiyle yasının ilk sünneti peygamber aleyhisselamın çoğunlukla e, kılmadığı diye tarif edilir. Gayrimüekked sünnetlerdir. Ama bunlar da kılmıştır yeri geldiğinde. E, şu hanefiler diyor ki e, yani bir kişinin kaza namazı bile olsa, Namazın önündeki ve arkasındaki sünnetleri kılması önemlidir. Çünkü bunlar her ne kadar nafile namazdır ama e, Peygamber aleyhisselamın şöyle bir sözü vardır. Kıyamet gününde kul namazdan hesaba çekilecek. Eğer bir eksiklik meydana gelirse bakın bakalım nafilede neleri var diye sual olunacak. Sonra bu nafile namazlar, sünnet namazlar o farz namazları ikmal edecek buyuruluyor. Bu noktada Hanefiler derler ki, kaza namazı olan kardeşim evet kazalarını bir an evvel kılsın. Fakat kaza namazım var diye de, sünnet namazları terk etme alışkanlığına düşmesin. Yani bunu alışkanlık haline getirmesin. Ama yorgunum hocam, sünnet kılarsam kazamı kılamayacağım, biraz sıkıntım var dediğinizde, e olabilir. Zaman zaman sünnetleri terk edin. Yani o kılınmasın diyelim ama bu bir alışkanlık haline getirilirse hoş bir manzara olmaz. Zira Resulullah Aleyhisselam'ın 12 rekat kılan, nafile namaz kılanın cennete gireceğine dair rivayet de vardır. İsne'yi aşıratarak ahdi zikredilmiş. İkendinin ilk sünneti, öğle namazının evveli ve ahiri. Ee, ne oluyor? Sekiz rekat oldu. Akşamı da katalım, 10. on. Yasının son sünnetini katın, on iki rekat. Özellikle bunlar zikredilmiştir. Ya bunları e, mümkün mertebe kılmaya gayret edelim. Ama Şafii mezhebindeki iştihat farklı. O nedir? E, kaza namazı olan bir kardeşim e, sünnet namaz kılamaz diyorlar. O Şafii mezhebinin böyle bir iştihadı vardır. Ona saygı duyarız ancak Hanefi mezhebinin kanatı nedir? Demek ki namazın evvelinde vahirinde olan revatip dediğimiz sünnetlerin e, mümkün mertebe terk edilmemesi ama ağırlığı da kaza namazına vermek gerekiyor. Evet. Buna da dikkat etmek lazım.